eu billahi min ash-shaytan r-recin, bismillahir-rahmânir-rahim, el rabbil alemin, salatu selamu aleyke ya seyyideli veline vel-âkhirin, ve ilâ cemil enbiyeyi vel-mursedîn, ve ilâ cemil ev-liyeyi, vel-hamdülillahi re-rabbil alemin. Rabbimizi ef-alinden, işlerinden, fiillerinden anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Onun için Allah'ın el efârûl hüsnası ve aşk demiştik. Bütün fiillerinin aşktan, muhabbetten, kurune olan sevgisinden, rahmetinden tecelli ettiğini anlamaya çalışıyorduk. De kelimeyle Rabbimizi tanımaya çalışıyorduk. Her anda muhatap olduğumuz Rabbimizi. Bunu anlayabilmek için bunu yaşayıp tadabilmek için geçmişten, gelecekten kurtulmamız gerekir. Yani geçmişi düşünmekten, geleceği düşünmekten kurtulmamız gerekir. İçinde bulunduğumuz ana gelmemiz gerekir. Şu anda hepimiz Allah'ın huzurunda mıyız? Evet. Rabbimiz bizi görüyor mu? Evet, işitiyor mu? Evet, biliyor mu? Evet, nasıl kazanacağımızı biliyor mu? Evet. Şu anda ayetler okunurken ayetler gönlümüze insin diye gereken muameleyi yapıyor mu? Evet. Onun için geçmişle gelecekle meşgul olmak doğru değildir. <gülüyor> Yani bir sefer bakarsın, karar verirsin, sonra gerekeni yapmak için bir başlangıç yapar, yola girersin. Artık orayla meşgul olmak doğru değildir, yanlış olur. Gelecek için söylüyorum bunu. İçinde bulunduğumuz anda yaşamamız gerekir ki Allah'ın huzurunda, Allah ile beraber olabilelim her anda onun bize muamele yaptığını bizim de onun bu muamelesine cevap vermemiz gerektiğini bilelim ve bunu tadalım. İman zaten böyledir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir dedi. O zaman o beraberliği tatmamız gerekir. Evet bir an için Geçmişi de bırakalım, geleceği de bırakalım. Ne olarak? Elbette ki mümin olarak, veli olarak. Müminler Allah'ın velisidir. Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur dedi. Gelecek için bir korkusu yok. Endişe taşımaz. Rabbi ile beraberdir. Ona güveniyor çünkü. Onlar mahzun olmazlar dedi. Geçmişe bakıp, mahzun olmuyor. Ne kadar yanlış yapmış olursa olsun, tövbe etmiş. Tövbe etmiyor Rabbi. Biliyor ki, Rahman ve Rahim olan Rabbi, onun geçmişini, günahını sildi. Bunu biliyor, bundan emindir. Neden? Allah'ın vaadi var çünkü, öyle vaad etti. Tövbe ederseniz, istiğfar ederseniz, silerim dedi. Olmamış gibi muamele ederim dedi, bitti güveniyor, Rabbine güveniyor, güvenmesi gerekir. Bu sadece ahiret için değil, dünya hayatı için böyledir, böyle olmalıdır. Dolayısıyla müminin dünyada mahzun olmaması gerekir. Geçmişinden dolayı, geleceği içinde bir korku, bir endişe taşımaması gerekir. Neden? Rabbine iman ettiği için, Rabbinin sevdiği için, Rabbi onun gönlünde kendini sevdiği için biliyor. Emindir çünkü. Ona düşen nedir? Ona düşen geçmişle meşgul olmamak, bırak dile geçmişi, unut onu dedi. Mahzun olma onun için. Gelecek için endişe taşıma dedi, ben seninle beraberim. O zaman vali bu demekmiş. Yoksa sadece ahirette öyle değil. Dünyada öyledir. Bu dünyadaki halini ahirete taşıyor. Böyle olabilmenin tek bir çaresi vardır. <gülüyor> İçinde bulunduğu ani yaşamak. İçinde bulunduğu ani yaşarsa hayatı gerçekten yaşamış olur. Yoksa hayal aleminde yaşamış olur. Bir geçmişte bir gelecekte Evet, ile fikriyle, gönlüyle oraya geliyor, orada da yaşamıyor, bulunduğu yerde de yaşamıyor. Sadece hayal kuruyor, iki hayal arasında, geçmişle gelecek hayali arasında gidip geliyor. Öyle ki namazda bile kendini o hayalden alamıyor. Bulunduğu ana gelip Allah'ın huzurunda duramıyor. Namaz zaten insanın içinde bulunduğu ana gelmesidir. O anda yaşamasıdır. O anda ben, beni yaratan Rabbimin huzurundayım demesidir. Bu durumda içinde yaşadığı ana gelmiş oldu Ama namaz sadece huzurda durmak yetmiyor. Bununla beraber bir de orta namazını kılması gerekir. Yani iki namaz arasında da Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaması gerekir, orta namazı da budur Allah her anda benim huzurumda olduğunu, benimle muhatap olduğunu, beni ciddiye aldığını Bak beni unutuyorsun Ben sana bir şey söylüyorum Ben sana bir muamelede bulunuyorum Sen hiç dönüp bana bakmıyorsun, beni ciddiye almıyorsun Bir geçmişinle uğraşıyorsun, bir gelecekte ne olacak, nasıl yapacağım diye meşgul oluyorsun. Bana dön diyor, benimle uğraş, benimle meşgul ol. Beni zikret, beni zikret budur zaten. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Beni zikret ki ben de seni zikredeyim. Bak beni zikretmiyorsun. Bak beni unutmuşsun. Beni zikretmek yerine bak başka şeyleri zikrediyorsun. İçinde bulunduğumuz ana gelmemiz gerekir. Öyle ki Allah'ın huzurunda, Allah ile, Allah'ın ef'aliyle, fiiliyle, isimleriyle, zatıyla muhatap olabilelim. Eğer biri içinde bulunduğu ana gelse, ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım dese, onun için herhangi bir mahzun olmak ya da korkmak, endişe etmek olur mu? Olmaz. Olmaz. İnanmıyorsanız yap. İçinde bulunduğunuz ana gelin. Allah'ın huzurunda durun. Bakın. Ne mal kalır, ne mülk kalır, ne kazanç kalır, ne başka bir şey kalır, ne alışveriş kalır, ne ticaret kalır, ne de sen kalırsın. Evet. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Onları, o müminleri, o yiğitleri, ne bir alışveriş, ne bir ticaret Allah'ı zikirden ali koymaz. Allah'ın huzurunda olduğunu ona unutturmaz. Hangi alışverişi, hangi ticareti yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın daima Allah'ın huzurundadır. Allah öyle söyledi. Yoksa ben alışveriş yapıyorum, işte bir de zikir de yapıyorum. Allah Allah diyor. Öyle değil. Öyle değil. Zikir o değildir. Onun huzurunda olduğunu unutmamandır. Onunla muhatap olduğunu unutmamandır. Onun sana muamelede bulunduğunu unutmamandır. O muamelesine de karşılık vermendir. Rabbine güvenen, Rabbine tevekkül eden dolayısıyla onlar için ne bir korku, ne bir endişe, ne de bir Mahzuniyet olur. Bizi korkuya sevk eden de, endişeye sevk eden de, mahzun olmaya sevk eden de kimdir? Şeytan, iblis. Niye bunu yapıyor? Mutlaka bir hesabı var. Bizi Allah'tan, Allah'ın huzurundan alı koymaktır, Allah'ı unutturmaktır. Rabbimizi unutturmaktır. Yaslar fiiline gelmiştik. Yaslarız, cehenneme yaslarız, ateşe yaslarız buyurmuştu. Kim kendisine sirat-i müstakim, doğru yol, Allah'a giden yol, cennete giden yol belli olduktan sonra, apaçık belli olduktan sonra Allah'ın Resulüne eğer muhalefet ederse, müminlerin gittiği yoldan başka bir yola uyarsa, o hangi yola uymuşsa, onu orada bırakırız. Anlamış çünkü. Anladı, bunu tattı, doğru yolda olduğunu da bildi. Sonra işine gelmedi. Yani ahireti, Rabbini tercih etmedi. Kendine başka bir yol seçti. Biz de onu o yolda bırakırız. Sonra sonra onu cehenneme yaslarız dedi. ...o ne kötü bir yerdir. Bu durumda Allah'ın aslında... ...doğru yolu, istirahat ve müstakimi... ...göstermediği hiç kimse yoktur. Ona apaçık beyan etmediği, öğretmediği... ...tattırmadığı hiç kimse yoktur. İstediği kadar ben bilmedim, anlamadım desin. Ona öğreten neyi öğrettiğini bilmez mi? Allah imkan vermişken gerekeni yapmak gerekiyor. Yoksa başka bir yola saparsın biz onu orada bırakırız dedi. Allah seni eğer başka bir yolda gittiğini yolda bırakırsa kim seni o yoldan alıp sirat-ı müstakime koyabilir? Cennete sevk edebilir? Hiç kimse. Delalete düşürür. Saptırır. Onu şaşırtır fiiline geldi. Allah kime hidayet verirse o hidayeti bulmuştur. Allah hidayeti neyle veriyor? Elbette ki Resulü ile göndermiş olduğu vahyi ile hidayeti verir. Bu Allah'ın hidayetidir. Bu hidayet Allah'tandır. Bunun dışında hidayet yoktur. Bunun dışındaki hidayet hayalidir, vehmidir, zandır ve o Allah'ın hidayeti değil. Onun için ısrarla kim her neyi söylerse söylesin mutlaka o ayet olmalıdır. O bir ayete dayanmalıdır. Yoksa alimlerimiz böyle söyledi, hocalarımız böyle söyledi, şeyhimiz böyle söyledi, yok öyle. O Allah'ın hidayeti olmaz. O'nun mutlaka bir ayete dayanması lazım. Ayetin yani Allah'ın ona şahitlik yapması lazım ki bu böyledir. Şahit Allah'tır. Allah kimi de derelette bırakırsa, Artık o onlar hüsrana uğrayanlardır. Kim Allah'ın hidayetini tercih etmezse o delalete düştü. Yani bir yanda hidayet var, Allah bu hidayettir diyor. Bu benim hidayetimdir, bu benim gösterdiğim yoldur. Ben bunu kabul etmiyorum diye delalete düştü. Onlar hüsrana uğradı dedi Allah. Ben ona müdahale etmem dedi. Yani hidayeti gördükten sonra, anladıktan sonra eğer yoldan çıkarsa ona yardım etmem. Neden? O beni tercih etmedi. Benim gösterdiğim yolu kabul etmedi. Nefsinin söylediğini ya da başkalarının söylediğini bana tercih etti. Bu kul değil. Kimin yolunu, neyin yolunu tercih etmişse, neyi kazanmanın yolunu tercih etmişse o onun ilahi olmuş zaten. O sadece hüsrana uğramıştır. O kaybetti. Yani birine sürekli seni seviyorum desek, seni çok seviyorum deyip her türlü yardımı yapsak, ikramı yapsak, her konuda ona sevgimizi göstersek, o da bunu bilip, görüp, anladıktan sonra ben seni sevmiyorum dese, ne yaparız? Sen bilirsin deriz. Sen bilirsin. Zorla güzellik olmaz. Allah da öyle söylüyor. Zorla güzellik olmaz. Sen bilirsin. İstersen gidersin bir taşa taparsın, istersen üç kuruş paraya taparsın, istersen nefsinin arzusuna taparsın, sen bilirsin. Beni tercih etmedikten sonra Ben de seni tercih etmem. Ama iyice bilip, anladıktan sonradır bu. Öğrettikten sonradır bu. Sırat ve müstakimi ona gösterip, beyan ettirdikten sonradır bu. Sonra öyle bir an gelir ki, dönmek istese de dönemez. Gücü yetmez. Nefsine, şeytana o kadar güç, verdi, güç kuvvet verdi ki, o kadar ona yardım etti ki, artık gücü ne nefsine ne de şeytana yetmez. Gücü yetmemek demek ne demektir? Kendi kendine tövbe kapısını kapattı, kalbini de mühürletti demektir. Gözüne perde çekti, kulağına da ağırlık verdi demektir. Gönlünü kapattı. Bitti iş. O yaptı, Allah yapmıyor. o yapıyor. Allah'ın deralette bıraktığı kimseye hidayet verebilecek hiç kimse yoktur. Kimse ona yardım edemez. Yani bu deralettedir. ben ona yardım edeyim, anlatayım, deraletten kurtulsun, bataklıktan kurtulsun, hidayete gelsin. Yok öyle dedi Allah. O beni tercih etmemişse sen bir şey yapamazsın dedi. Senin gücün buna yetmez. Bu benim işim. Bu benimle kurum arasındaki bir meseledir. Bu aşk meselesi, iman meselesi, abdiyet meselesi, birilerinin istemesiyle olacak şey değildir bu. O bana kul olmayı kabul etmemiş sen bir şey yapamaz dedi. Onları o tuyanları içinde bırakırım. Rabbini tercih etmedikleri için, ters tarafa gittikleri için onları o halde bırakırım. Bırakırım diyorsa, ne diyor? Böyle yapma diyor. Bak diyor sana haber veriyorum, sakın böyle yapmayasın. Bu duruma düşmeyesin. Allah'tan kaçmayasın. Allah'ın vahyinden kaçmayasın. Benden başka bir şeyi ilah edilmeyesin. Yoksa beni kaybedersen dedi. Bana gelemezsin. Beni kaybedersin. Kendini kaybedersin. Kötü olarak, yapıp ettikleri şeyler kendisine çekici ve süslü görünüp, güzel gören mi Allah katında kabul görecek, onu mu kabul edeceğim? Yanlış şeyler yapıyor, böyle diyor Allah beni kabul etsin, onu mu kabul edeceğim? Muhakkak ki Allah dilediğini delalete bırakır. Kendisi sapmıştır, delaleti tercih etmiştir. Ben de onu orada bırakırım. Bu tercih onun tercihidir. Ne zaman yapar mı? Delalete bırakırım. Hidayeti veririm. Dediyse Allah mutlaka çift taraflı bir fiille gelir. Yaşa fiilidir bu. Her zaman bu beledir. İmanı veririm. Cenneti veririm. Ya da cehenneme sokarım. Deralette bırakırım. Çift taraflı fiil de gelir. Yaşa fiilidir. Kurum öyle istedi. Ben de onun istediğine evet dedim demektir. Evet. Kul bunu tercih edince ben de onun tercihine evet dedim. Allah dilediğini, dileyeni de hidayete erdirir. Yolunu ona açar ve hidayete erdirir. Onlar hidayeti kaybetti. Ama dünya hayatında hayatları devam eder. Onlar için her neyi takdir etmişsem onlara o nimetler, dünya nimetleri gelmeye devam eder. O nimetlere bakıp keşke o nimetler bende olsaydı demeyesin, Böyle bir yanlış düşünmeyesin. Sen Rabbine göre bak ve onu ona göre anla. Hidayette midir, delalette midir, sen ona bak. Allah, Herkes yaptığını elbette ki hem bilen hem de görendir. Karar verme, diyor. hüküm verme. Kimin ne yaptığına ya da ona ne verdiğime bakma. Hidayette midir, delalette midir? Kaybetmişse ebedi hayatı, elindeki nimete bakma. Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Kim ayetlerimizi böyle yalanlarsa, sağır, davranır, işitmemiş gibi yaparsa, onları ikrar edip söylemezse, işte Allah onları delalete bırakır. Saptırır onları, delalete bırakır. Rabbini dinlemeyince başka bir şey dinleyecek. Gönül boşluk kabul etmiyor çünkü. Hayat boşluk kabul etmiyor. Her anda Allah'ın bir emri vardır. Ya Allah'ın emrettiği gibi yaparız ya da o boşluğu doldurmamız gerekir. Nefsin söylediği, şeytanın verdiği vesveseyle insanlar ne der deyip öyle yaparız, hareket ederiz, konuşuruz, daha da düşünürüz. Kim de hidayeti dilerse Allah onu hidayete erdirir, sirat-ı koyar onu. Hidayete, hidayeti dileyene hidayet, delaleti dileyene de delaleti verir dedi. Tercih kurumundur. Ona akıl vermişim, gönül vermişim, kendimden ruh nefretmişim, her şeyi ona göstermiş ve öğretmişim. O biliyor bütün buna rağmen bile bile e saparsa ben de ona müdahale etmem tercihakı vermişim irade etme hakkkı vermişim o hakkı elinden almam müdahale etmem ama Allah kitabını indirmiştir müteşbih birbirine benzeye çifter çifter Yani bir ayet varsa mutlaka o ayeti tefsir eden, biraz daha açıklayan, farklı şekilde açıklayan, ona benzeyen bir ayet daha vardır dedi. Allah sözün en güzelini indirmiştir. Allah'ın söylediği en güzeldir dedi. Kimin için? Elbette ki kulları için. En güzel söze tabi olan uyan, en güzel de olacak olandır. Onunla da güzelleşir. Zahabe onunla da gökteki yıldızlar oldular. Onunla da Hazreti İnsan oldular. Allah'ın güzelliğiyle güzel oldular. Allah yolu gösterir. Ayetleriyle, ile yolu gösterir. Kim Allah'ın yol göstermesini kabul ederse, ona o güzel söz söylendiğinde, Allah'ın ayetleri okunduğunda, o okuyunca onu, Rabbine karşı içi titrer. Onların... tenleri üpe, ürperir. İçi titrer, teni ürperir. Allah'ın ayetleri karşısında. Allah'a olan haşyetinden dolayı, Rabbinin azametinden dolayı, sonra kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Evet, Zifir. Hem Allah'ın ayetleri hem Allah demekti, hem Allah'ı hatırlayıp unutmamaktı. Kalbi yumuşuyor, onu istiyor. Kalbi huzur bulur onunla. İşte bu Allah'ın yol göstermesidir. Kim ayetler okununca gönül hali böyle olduysa besin ki ona yol gösterdim. Allah'ın yol göstermesi budur. Böyle olmadıysa oku, ayeti dinlememiş, Allah'ın gösterdiği yolu da anlamadı demektir. Her neyi söylerse söylesin yol gö yolu gösteriyor. Şöyle düşüneceksin, şöyle konuşacaksın, böyle yapacaksın, böyle yapmayacaksın, böyle düşünmeyeceksin diye yol gösteriyor. Onun için ayetler dinlenirken mutlaka İşimizin titremesi gerekir. Bunu Rabbim bana söylüyor dememiz lazım. Böyle olunca o Allah'tan hidayeti dilemiş oldu. Biz de onun için hidayeti diler ve onu hidayet ederiz. Ona hidayeti veririz. Allah'ın hidayeti ona erişir. Kimi de Allah delalette bırakırsa onun için Bir yol gösteren olmaz. Kimse ona yolu gösteremez. Bu durumda Allah'ın ayetlerini okuyan sadece onu okumuştur. Allah ona okutturmuştur. Dinleyene muamelede bulunuyor. Dinleyenlere muamelede bulunuyor. Dinleyen eğer bu benim Rabbimdendir deyip dinlerse ne olur? Kalbi ürperir. Gönlü yumuşar, kalbi yumuşar, titrer. Tabiri caizse derisi ürperir, teni ürperir. Rabbini dinledi, Rabbi de o ayeti onun gönlüne indirdi. Bu Allah'ın hidayetidir. İndirince gönlüne kimse artık oradan çıkarabilir mi? Hayır. Indirdi, vahyetti ona. Ayetlerin gönüle vahy olması böyledir. Allah koruna kafi değil midir? Elbette ki kafidir. Bir kul Allah'ı kendine kâfi olarak, yeterli olarak görürse, seni ondan başkasıyla korkutuyorlar. Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e. Böyle yapanlar, Allah'a iman etmemiş. Allah'a karşı haşet duyması gerekirken, edepli olması gerekirken, eger birileri Allah'tan, başkasından korkmaya, haşet duymaya davet ediyorsa o ters tarafta durmuş. Onlar delalete kalmış. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçi ona yardım edemez. Hidayetçinin gücü buna yetmez. Hidayetçinin gücü nedir? Hidayete davet etmektir. Hidayeti kabul edenlere yardım edip, sırat-ı müstakimde onları yürütmektir. Hidayetçi ona müdahale edemez. Müdahale etse nedir Allah? Benimle kulum arasına girme. Kulum beni tercih etmemiş, kendine başkalarını Rab edilmiş, ilah edilmiş başka şeylerden korkuyor, başka şeylerden endişe ediyor benim hesabımı yapmıyor, başkalarının hesabını yapıyor, diyor müdahale edemez mesela bazen arkadaşlar işte Oğlumun da böyle hidayete ermesini istiyorum. Eşimin hidayete ermesini istiyorum. Dua edin diyor. Bu kabul olmayacak bir duadır. Onun hidayeti kabul etmesi gerekir. O hidayeti kabul etmeden kim ona yardım edebilir? Hiç kimse. Allah kimse yardım edemez dedi. Bunun beni kabul etmediyse hiç kimse ona yardım edemez. İsterse babası peygamber olsun, isterse evladı çocuğu peygamber olsun. İsterse eşi peygamber olsun. Ona yardım edemez. Gücü yetmez. Allah unutmayın dedi. Kıyamet günü arkanızı dönüp kaçacaksınız. Kimden kaçıyor? Allah'tan kaçıyor. Sizi Allah'tan koruyacak kimse yoktur. Allah kimi delalette bırakmışsa, kim delaleti tercih etmişse, onu hidayete erdirecek kimse de yoktur. O eğer dünyadayken Allah'tan kaçtıysa, ahirette de Allah'tan kaçacak. Kim kurtaracak onu Allah'tan dedi? Kim kurtarabilir? Dünyadayken kaçıyor. Dünyadayken kaçanlar, Orada da Allah'tan kaçıyormuş. Nereye kaçıyorsunuz? Kim sizi Allah'tan koruyacak dedi. Nereye kaçıyorsunuz? Delalete düşmeyin diyor. Bak düşerseniz sonunuz budur diyor. Hiç kimsenin Allah'tan başka kendisine yardım edecek hiç kimsesi yoktur. Allah kiminle yardım ederse etsin, yardımı yapan Allah'tır. Nesir olan odur. Bir vesileyle yapar, yapan odur ama. Allah'tan başka hiç kimsenin dostu yoktur. Eğer o dostluk Allah'tan, Allah için değilse. Ya Allah'a dost olursun ya da deralete kalırsın dedi. Derelite kalırsan artık onun için Herhangi bir şekilde çıkış yolu yoktur. Kimse oradan çıkamaz. Yani Rabbini dost olarak kabul etmediyse, kimi dost olarak kabul ederse esin, o deralete düşer ve oradan çıkamaz. Kimse onu oradan çıkaramaz. Kimse ona yardım edemez. Neden? Allah'ın dostluğunu tercih etmediği için. Niye bu kadar şiddetli ve sert geliyor böyle cevap, Allah'ın daveti? Sakındırmak içindir, sakın yapma bunu diyor, sakın. Sakın beni bırakıp başka tarafa dönme, sakın beni unutma. Sakın ayetlerime yüz çevirme, yalan sayma, yok sayma, görmemezlikten gelme kulağını kapatma, gönlünü kapatma gözünü kapatma, sakın bunu yapmayasın diyor yapma, delaleti tercih etmiş olursun, kimse sana yardım edemez sen onların hidayet bulmaları için ne kadar arzuyla, tutkuyla istesen de Allah'ın saptırdığına kesinlikle hidayet veremezsin. Îstediğin kadar iste. Peygamberine söylüyor, Resulullah Efendimiz de söylüyor. Eger o beni tercih etmediyse, sen bir şey yapamazsın, dedi. Ne kadar arzu etsen de, tutkuyla, bütün gönlünle istesen de, hidayeti veremezsin, dedi. O hidayeti dilemedikçe o beni kabul etmedikçe ele zoraki kulluk yok. Kulluk, Kölelik değildir, kulluk, sevdiğin, sevdiğin için, sevdiğinin sevgisini kazanmak için onun peşinden koşmandır. Evet, sen onlara hidayet veremezsin, Allah onlara hidayet vermez. Onlar için yardım edecek hiç kimse de yoktur, olmaz. Bütün bu tercih bir gönül tercihidir. Rabbini tercih edip etmeme tercihidir. Eğer Allah dileseydi, Sizi tek bir ümmet yapardı, Hepiniz iman ederdiniz. Ancak Allah öyle yapmadı. Yine fiil, Yaşa fiiliyle geliyor, Çift taraflı. Kim hidayeti dilediyse Allah ona hidayeti verdi. Kim de hidayeti kabul etmeyip delalette kalmayı dilediyse onu da de delalette bıraktı. Allah dileseydi herkes hidayete olurdu ama ona irade vermiş. Tercih etme hakkı vermiş. Kendi Allah kulunun gönlünü istiyor, gönlünü. Sevgisini istiyor. Kulunun kendisini tercih etmesini istiyor. O tercih etmiyor mu? Etmiyorsa ben de onu tercih etmem dedi. Tercih onundur ama. Evet. Allah dil yeni devlete bırakır, diline de hidayeti verir, onu hidayete erdirir. Hepiniz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz ve hepiniz bundan dolayı sorumluysınız. Sorumlusu sensin diyor. Ben değil. Hiçbir peygamber yoktur ki onu kendi kavminin diliyle göndermemiş olalım. Neden her bir Resulü kendi kavminin diliyle gönderdik? Onlara apaçık beyan etsin diye. Beyan etsin ki onlar anlasın bunu. Anlamadan iman mı olur? Anlamadan kulluk mu olur? Anlamadan nasıl olur? Allah ne söylüyor? İyice beyan edilsin diye. Apatça. Bu durumda her dilden Allah'ın Resulü'nün gelmesi gerekir. İsterse o dili 10 kişi konuşmuş olsun, her dilden mutlaka Allah Resullerini göndermiştir. Bu istisnasızdır. Yoksa peygamberler şuradan geldi, buradan geldi, şu dili konuştu, yok hele. Bütün dillerle her bir kavme onların konuştuğu diliyle Allah Resul göndermiştir. Onlara apaçık anlasın, apaçık onlara beyan etsin diye. Beyanı yapacak ki, kul, kulum tercihini yapsın. O, eğer dinleyip hidayete yönelirse, onu hidayete erdiririm. Yok, tercihini delaleten yana yaparsa, onu da delalette bırakırım. Allah aziz ve hakimdir. Allah bütün şeref kendisine ait olandır. Onun o iman etmeyenlere, onların kulluklarına ihtiyacı yoktur. Bunu bir hikmet üzere yapar, aziz ve hakimdir. Hikmeti böyledir. Hikmet nedir? Söyledim biraz önce. Allah kulunun gönlünü istiyor. Söyledim biraz önce. Yani birini seviyorsun onun için her şeyi yapıyorsun buna karşılık o da dönüp ben seni sevmiyorum derse ne diyeceksin? ben de seni sevmiyorum sen nankör birisin der kafir nankör demek zaten nankör nankör Allah nankörleri sevmez kafirleri sevmez sevmeyince Allah'ın sevgisini kaybedince zaten Rabbini kaybetmiş olur kendini kaybetmiş olur insanlığını kaybetmiş olur Nankör insan mı olur? Allah iman edenleri dünya hayatında hem de ahiret hayatında sapa sağlam sözle onları sevap içinde kılar. Sadece ahirette değil, dünya hayatında da Allah iman edenler için Allah onlara söz vermiş, seni orada sabit kılacağım, seni huzuruma mümin olarak alacağım. Endişe etme, ayağını yere sağlam bas, korkma, sen iman etmişsin, sen beni seviyorsun, ben de seni seviyorum, endişe etme. Seni bırakmam, seven sevdiğini bırakır mı? Bırakmaz, ne olursa olsun onu sever. İstediği kadar yanlış yapmış olsun, seviyor çünkü Zalimlere de Zalimleri de Allah delalette bırakır Onları şaşırtır Saptırır Allah dilediğini yapar Ya Allah'ı seversin Onu tercih edersin Bu durumda hem dünya hayatında hem ahirette Allah sana söz vermiş. Allah sözünü yerine getirir, merak etme, korkma dedi, endişe etme. Zalimleri de, kendine zulmedenleri. Zulüm, Allah'ın her şeyi koyduğu yerde onu görmektir. Orada onu öyle anlamaktır. Allah insanı nereye koymuşsa Eğer insan oradan ayrılırsa, çıkarsa ya da birini oradan ayırırsa ona zulmetmiştir. Zalimdir o. Allah insanı kendisine avdolsun diye, halife olsun diye Hz. insan olsun diye yaratmış. Onu oradan ayırırsa ya da öyle görmezse ona zulmetmiştir. O zalimdir. Dolayısıyla delalete düşmüş, kaybetmiştir. Evet. Allah zulmedenleri Orada delalette, şaşkınlık içinde bırakır. Münafıklar hakkında ikiye bölünmeyin. Kime söylüyor? Müminlere söylüyor. Yani biri apaçık münafıksa, iki yüzlüyse. Onlar hakkında ikiye bölünmeyin. Nasıl ikiye bölünüyor? O münafıklara bir kısmı münafık diyor, bir kısmı mümin diyor. Biz de Müslümanız diyor. Ya da öteki onlar da Müslümandır diyor. İkiye ayrılmayın. Allah ne söylediyse onu söyleyin. Ancak böyle olunca müminler ikiye ayrılmamış olur. Allah onları kazandıkları dolayısıyla tepe tatlak etmiştir. İki yüzlüklerinden dolayı E, ters dönmüşler. Başları yerde, ayakları havadadır onların. Çamura battılar onlar. Dünyayı tercih etmiş. Nefsini tercih etmiş. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsun? Öyle mi istiyorsunuz? Allah kimi delalette bırakırsa artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın münafıkları hidayete erdiremezsin. Evet, ikiye ayrılmayın dedi. Münafıksa münafıktır yani. Allah'ın vahyini ortaya koyarken kim mümindir, kim münafıktır bellidir. Allah'ın hükmüne göre kim münafıksa münafıktır, kim de müminse mümindir. Kim doğru söylüyor, sadıklardansa sadıktır, kim de yalancıysa yalancıdır. İman da, nifak da, küfür de, şirk de, hepsi bir gönül halidir. Gönlün fiilidir. Zahiri olarak da, Zahiri olarak batağa batmış olabilir. Önemli olan onun gönlüdür, gönül. Eğer iman etmemişse öyle bir an gelir ki artık istese de dönemez. Şirki, köfrü, nifakı öyle büyür ki artık ona güç getiremez. Birazcık imani vardı, zayıfladı, zayıfladı. Artık zayıf iman o büyüttüğü, köfre, şirke, nifaka karşı koyamaz. Ona güç getiremez. Münafıkın en belirgin özelliği ben akıllıyım demesidir. En belirgin özelliği. Ben akıllıyım, ben biliyorum. Biliyor ama neyi biliyorum? Ben dünyayı biliyorum. Ben hayatı biliyorum. Ben bu dünyadaki saltanatı biliyorum, mevkiyi biliyorum, makamı biliyorum. Diğer özelliği nedir? Allah buyuruyor, cimriliği. önceki özelliğinin devamıydır. Dünyayı seviyor ya, mevkii, makamı seviyor ya, onun için, ona sımsıkı sarılmış, yapışmış, onu bırakamaz. Onu veremez. Kim ilahını verebilir? İlahını veremiş olur mu? Olmaz. Allah bir ilerine, bir topluluğa, bir cemaate, bir kavme, bir ümmete hidayet verdikten sonra onlara sakınacakları şeyleri belli edip onlara açıklayıncaya kadar asla onları delalete düşürecek değildir. Her şeyi onlara apaçık beyan etmeden, öğretmeden, Neden sakınması gerekir? Onları da ona iyice, onlara iyice öğretmeden onları deralete bırakacak ya da deralete sürükleyecek değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah kendisindeki bir bilgi üzere yapıyor onu. Öğretiyor. Her şeyi öğretip iyice beyan ediyor. Ondan sonra Onlar onu kabul etmeyince, Allah da gereğini yapar. Bir de buyurdu ki, Allah takva sahibidir. Allah takva ve makfiret sahibidir. Takva deyince, zaten bütün, genel olarak bütün maalelerde gördüğümüz şey odur. Korkmak diye anlam verilmiş. Bu durumda Allah takva sahibi, takva ve makfiret sahibidir demek, Allah korkar ve makfiret mi eder diyor. Takvayı buradan anlamak gerekir. Takva, ahdine vefa etmektir. Vefa göstermektir. Verdiği sözde sadık olmaktır. Sözüne sadakat göstermektir. Bununla beraber hakkı teslim etmektir. Hakkını teslim etmektir. Bütün bu söylediklerim, Allah'a ait takvadır. Aynı takvayı kurundan istiyor. Yarattığı bütün mahlukata karşı Allah takva sahibidir. Bütün kullarına karşı takva sahibidir. Allah verdiği her sözü yerine getirmekten sorumluyum diyor. Bu sorumluluğumu yerine getiriyorum diyor vaadde bulunmuşsam bunu yapar Ben takva sahibiyim diyor bizi de takva sahibi olmaya davak ediyor Allah bu takhilerin takva sahibi olanların velisi'dir dedi korkanların değil Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirire Allah'a verdiği sözü yerine getiren Allah'ın hakkını takdir eden, hakkını teslim eden Allahi Allah olarak bilen, alemlerin Rabbi olarak bilen, el esmaul husnasıyla bilip tanıyan, e'faliyle bilip tanıyan, onun huzurunda olduğunu unutmayan, olduğunu bilen, Rabbinin kendisinden ne istediğini bilen. Evet. Allah takva sahibidir, bir de mağfiret sahibidir. Evet, ayetin başında Allah dilemedikçe onlar, hiç kimse öğüt almaz, hatırlamaz, anlamaz, nasihati almaz, Allah dilemedikçe. Ama Allah takva sahibidir. Mutlaka ona hatırlatır. Hatırlamasını istediği Her ne varsa hatırlatır. Öğrenmesi, anlaması gereken her ne varsa ona öğretir. Ondan sonra davet eder. Öğretmeden neye davet ediyor? Gördük en başta üçüncü fiilde olsa gerek. Allah davet eder. Öğretiyor. Önce alleme dedi, talim etti, öğretti, fatratına yazdı, sonra davet etti. Sonra imtihana tabi tuttu. Evet. Bir de mağfiret sahibidir dedi. Hem takva hem de mağfiret sahibidir. Mağfiret ediyor. Geçmişini söylüyor. Olmamış gibi muamelede bulunuyor. Her anda ona bir Hazreti insana yapılması gereken muameleyi yapıyor dedi. Takva sahibi ya. Bu benim sorumluluğum diyor Allah. Seni her ne için yaratmışsam, sana karşı olan sorumluluğumu yerine getiriyorum. Sen de bana karşı olan sorumluluğunu kabul ediyor musun? Yerine getiriyor musun? Bir bak bakalım. Ben yapmadığım bir şeyi senden istemiyorum diyor. Ben sana karşı takva sahibiyim, sen de bana karşı takva sahibi ol diyor. Ben seni seviyorum ve seni istiyorum. Ben seni Rabbin olarak istiyorum, kulum bana gel diyorum, bununla beraber sana da düşen sorumluluğunu yerine getirmek, Rabbini istemek, kul olarak Rabbini istemek, sana geliyorum, geldim, geleceğim ya Rabbi deyip, siratim istakim de bana gelmek. Ne buyurdu, ne yana dönersem dön, Rabbinin vecihi oradadır, oradayız, dön, nereye dönersen dön, hangi hale, hangi fiile dönersen dön, başka bir şey göremezsin, ondan başka bir şey göremezsin, her anda bu böyledir, ama anlamayınca ne yaparız, başımızı kuma gömeriz, ben görmedim diyoruz, ben anlamadım, böyle mi oldu? Bu Allah mı yaptı deriz. Yetmez. Onu görmemek için bahaneler üretiriz. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, onun için bu böyle oldu. Allah nerede? Hani ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradaydı. Sen Allah ile karşı karşıyasın diyor. Veşi bu, cemali bu. Veşi yüzü demek. Sen yüzünü hangi tarafa dönersen onunla karşı karşıyasın. Takva ahde vefadır dedi. Verdiğimiz sözü yerine getirmektir. Evet bakalım. Allah ile ahitleşmişiz. Sana kulluk yapacağım diye ahitleşmişiz. Peygamberine yardım edeceğim diye indirdiğin vahyi alıp iman edip İmana, aklaka, amele dönüştürüp bir de onu kullarına taşıyacağım diye ahitte bulunmuşuz. Hangi ayet varsa ben Kur'an'a iman ettim dediğimizde hepsiyle Allah'a söz vermiş olduk. Allah her neyi söylediyse evet dedik, işittik ve kabul ettik, itaat edeceğiz, itaat ettik dememiz gerekir. Her ayetine tek tek ahde vefa göstermeyenler, takva sahibi olmadığı gibi iman sahibi de olmamış olur. Sözünde yalancı olmuş olur. Yalancılar olmuş olur. Bir de hakkını teslim etmek demek. Allah takva sahibidir. Her kuruna hakkını teslim edendir. Sadece hakkını değil, en az bile 10 verir, hesapsız verir. Sen de benim hakkımı teslim et diyor. Ben senin Rabbinim. Nedir Allah'ın hakkı? Ne için yaratmışsa hakkı olur. Kendisine iman edelim, sevelim, aşık olalım, abdolalım diye. Onun sevgisini kazanmak için sevdiği şeyler peşinde koşup, sevgisini kazanalım diye çaba gayret sarf edip hayatı yaşamaktır. Bu Allah'ın kuri üzerindeki hakkıdır. Kulü üzerindeki hakkı kulun ona hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır. Evet. Allah'ın el-efaalül husnası'nı anlarken Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayalım diye anlatıyoruz. Allah bizi Allah'a şirk koşanlardan eylemesin. Amin. Rabbinin hakkını teslim edenlerden eylesin. Allah'a verdiği sözü yerine getirenlerden eylesin. Amin. Ahdine vefa gösterenlerden eylesin. Amin. Her şeyi canını Allah'a kurban edenlerden eylesin. Amin. Hiçbir şekilde Rabbine itiraz edenlerden eylemesin. Amin. Şu da şöyle olsun, bu da böyle olsun diyenlerden eylemesin. Amin. Rabbim ne dediyse güzel olan O'dur, hak olan O'dur, benim için hayır olan O'dur diyenlerden eylesin. Amin. Rabbine teslim olup Müslüman olanlardan eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.